Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Laflayacağız dinleyicileri. Tekrar bir aradayız. Keyifli bir açlığımın başlangıcı olacak. Misafirimiz Eda Soylu. Atilla biliyor musun ilk defa bir misafirimiz annesiyle ve elinde kekiyle geldik programı. Ee, bu kadar genç konuklar çağırsak tabii ki evet e, elinde <gülüyor> de, çok lezzetli bir kek biz çayımızı içtik kekimizi yedik ee, çok çok teşekkür ediyoruz Çay Eda'ya de, ve çok annesine. <gülüyor> Ama keki ben yaptım yani. Daha hoş geldiniz. <gülüyor> <Evet, evet, gülüyor> <daha> hoş geldi. <gülüyor> <gülüyor> bulduk. Ellerine sağlık. Şimdi Ahmet söylediğin gibi keyifli bir akşam olacak. Bir sürü konudan bahsedeceğiz ama istersen her zaman yaptığımız gibi bir Eda'nın eğitimiyle, eğitim hayatıyla başlayalım. İlk soruyu böyle tamamlayalım. Sonra farklı kulvarlarda yüzeceğiz zaten. Ee, tabii ki ben Rhode Island School of Design'dan mezunum. Orada... Biraz daha geri git. Daha İlk da gerekliyim. Liseye de gittim. evet. Ee, Üskünür Amerikan mezunuyum. 2009 Oraya yılında... gelmeden önce bunları okudum. <gülüyor> Şimdi yuvaya gittiğimde. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yok. Ee, lisedeyken, işte 2004 yılında liseye girdim ben. 2006 yılında Üskünür Amerikan'dayken değişim programıyla Michigan'a gittim. Bir 9 ay, 8 gün kadar Michigan'da... E bir öğretim yılı bulundum ve orada aslında benim bu resmin resim ve hani sanat tohumlarım atıldı. Bunun üzerine döndüm de Türkiye'ye işte e, sanat portfolyosu ve bilimum hazırlıklara başlayıp Rhode Island School of Design'a kabul olup Amerika'ya gittim. Orada okudum. Lisedeyken biliyordun yani bu bu yola gireceğini. E, ya yani lisenin ilk yarısında bilmiyordum. İlk yarısında bildiğim tek şey ellerimle bir noktada bir şey yapacağımdı. Bu moda olur, bu İç mimarlık olur. Hani daha tam 14-15 yaşımda hakikaten bilmiyordum. Ama Amerika'ya gidip geldikten sonra sanatın obsesif yanlarını keşfettim orada. Tekrarın niteliğini ve bilimum meditatif hallerini orada aldım. Çünkü oraya gittiğimde şimdi ben 10. sınıftaydım burada. Amerika'ya gittiğimde bizim eğitim sistemlerimizden farklı olduğu için orada 12. sınıfı okudum. Yani daha advanced dersler alabildim Hı -hı. bu konuda ve orada bir community college'a gidip resim dersleri aldım falan. Bir sürü farklı şey öğrendim ve bu beni direkt bu yola itti zaten. Ama döndüğümde ben hani hadi resim okuyacağım ve ressam olacağım diye gelmedim. Sanat okuyacağım diye. <Gülüyor> geldi. Yani bir sanat okuluna başvuracağım diye geldim. Güzel, evet. enteresan. Şimdi 2004'te lisedeydim dedi. Ahmet sen de üniversitede miydin 2004'lerde falan? Ben 2004'te yurt dışındaydım. <gülüyor> Üniversite mi okuyordum? Üniversite okuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Rhode Island School of Design'dan 2013 evet, 13 mezunuyum. Ve resim bölümünden. Resim bölümü mezunuyum. Burada bir parantez bir onur öğrencisi diye bir şey var. Evet. Biraz, e, biraz çalışkan bir öğrenciydim. <gülüyor> e, 4-0 bir ortalamayla mezun olup var, var. E, ama asıl Onur Öğrencisi onunla sebebi ortalamamdan da ziyade Avrupa Onur Programı diye bir European Honors Program diye bir programı var bizim okulun. Roma'ya yolluyor e, 6 aylığına. Oraya kabul olduğumdan ötürü asıl e, Onur Öğrencisi e, sıfatı verildi. E, bir 6 ay kadar 2012 yılında Roma'da kaldım. Orada 24 öğrenciyle aynı bir Palacetto'nun içinde hepimiz Farklı departmanlardan tekstil, mimari, resim her departmandan vardı ee, ve ortak bir eğitim aldık orada hani kimse departmanından eğitimi almadı kimse mimari okumadı kimse resim okumadı o çok e, interdisipliner bir yöntemdi o beni çok geliştirdi ya bugünkü pratiğimin bu kadar interdisipliner olmasının en büyük şey Roma'dan geliyor aslında çok Her çok... yolu Roma'ya çıkardılar çıkıyor Doğru evet Seninki Kesin. Roma'dan gelmiş Aynen. Roma'dan geçmiş evet <gülüyor> Peki Eda hiç yurt dışında kalmayı düşünmedin mi okuldan sonra? Ya açıkçası şöyle düşünmedim. E, üç gün sonra Türkiye'ye döndüm ben mezun olduktan. O kadar nettim yani. E, benim tek istediğim okulumu sindirmekti. Ve o Amerika'dayken e, hani kalkıp Avrupa'ya taşınacağım diyemiyorsun ya yani New York'a gidiyorsun yaşamaya hmm. e, e, Şimdi New York'ta yaşamak şey zor bir şey Yani orada hani yaşamaya çalışmak Hani maddi anlamda e Bir de üretmeye çalışmak <gülüyor> e Bunların ikisi çok 23 yaşında korkutucu Şeyler doğru, bence doğru. Buraya döndüm baya annemlerin evine yakın bir yerde <gülüyor> e, Bir atölye tuttum Bahariye'de Biz modalıyız zaten Ve o Bahariye'deki atölyemde onlar bana kek, börek Dolma getirdiler <gülüyor> ve ben hakikaten Bir 5 yıl kadar orada 2018'e kadar orada yaşadım ve ürettim çok da iyi yapmışım yani o anlamda. Daha basit bir hayat. Hani... Güzel ev, Lazım Hı? sanki öyle bir şey evet. değil mi? Şu Roma sonra. nasıl geçti peki? Ne, neler, ne ah, duygular ne mesela yani Roma? Roma yani şiir ah, gibi. Değil, böyle ah, ama ahdip yıkılır mı? Evet. Çünkü şiir gibi gerçekten çok büyülü. Bir de bir tek yani Roma değil hani Matera işte böyle... Polonya'ya gittim, Romadayken kampları gezdim. Ya yani bir sürü deneyimim var benim Roma dönemime dair. Ve bugün mesela bazen hani insan tıkanıklık yaşayabiliyor ya üretim aşamasında. Hep tıkandığımda o, o dönemki sketch açıp oradan fazıl devam ediyorum. Ya yani öyle bir dönem, çok temel bir dönem benim için. O, yurt dışında şöyle bir şans var. Atilla. Sokağa çıkıyorsun. Sokakta daha kapının önden ayağını atar atmaz inanılmaz güzel mimari, e, bir dallar insanlar pırıl pırıl. Herkes tıraşına olmuş. Bakımda. Heykeller görüyorsun sokakta. Sağ şeye gitmeye gerek yok. Müzelere gitmeye doğru, gerek Doğru, Doğru. Her mahallede. Yani bütün bunlar bu hı hı. inanılmaz besliyor insanı. Ben Mutlaka. de her, her yurt dışına gitip geldiğimde çok derin nefes alıyorum. Doğru işte o yüzden sordum. Yani özellikle sanat dünyasının içinde olanlar için herhalde bu ülke birazcık Gerçi senin sanatının çok farklı yönleri de var. Onu konuşacağız biraz hı hı. sonra. Hem hani bizim gezdiğimiz sergilerle de ilgili kısma gelince. Ee, yani burada birazcık beslenmek zor diye düşünüyorum. Yani yurt dışında. Burada farklı bir beslenme. Fark evet o da doğru. Evet. O da doğru. Evet tabi. anasını beslendiğim... verelim mi? Sonra neden beslendiğimize bakalım. Aynen. <gülüyor> Aynen. Ee, Kimden ne geliyor? E, Makayama Craven'dan gelsin. Autumn in New York. Dinliyoruz. Bu 2000 yılı bir parçası. Bir de bunun güzel aşk filmi var. Bakalım parçadan neler hissedeceğiz. Peki. Gelsin bakalım. Tekrar iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz sevgili Eda Soylu. Her zaman yaptığımız gibi bir eğitim hayatından girdik. Şimdi yavaş yavaş kariyere doğru yol alacağız. 2013'te okul bitiyor dedin. Hmm. Üçüncü gün dönüyorsun. <gülüyor> ve ondan sonra senin sanatçı kimliğin ve kariyerin evet, başlıyor. 2014'te ilk sergin. Hmm. İstersen birazcık oralardan bahsedelim. Tabii aslında şeyden bahsetmek isterim. Bence o da önemli. 2013'te buraya döndüğümde yeni yeni atölyemi kurup da toparlamaya başlarken kafamı Contemporary İstanbul'da part-time çalışmaya başladım fuarda. ilk defa o yıl çalıştım ve onun bende şöyle çok büyük bir etkisi oldu. Camiayı tanıma fırsat edindim. Kimler Sanatçılar kimler, galericiler kimler, bu sistem nasıl işliyor falan. Ve e, geçen seneye kadar her sene çalıştım orada. Geçen sene de hani bir 8-9 ay, aylık bir PR head'lik e, pozisyonum da vardı. Hani bayağı bir uzun sürdü oradaki benim maceram. Ve sanatla onu aslında böyle dönem dönem el ele götürmek benim... E, Yolumu açtı diyebilirim çünkü e, hakikaten çok kapı açtı bana o deneyim e, ve tabii 2014 yılında e, unutulmuyor ne tuhaf diye Berliner Projects'in İstanbul'daki ayağında Topaneli'deydi galeri o zamanlar e, bir sergi yaptık bu benim okulda ürettiğim ve Amerika'dan getirdiğim bütün işlerden oluşan bir sergiydi unutulmuyor ne tuhaf bir metin altı e, dizesi hani şey diye geçer unutulmuyor ne tuhaf dünya işleri seninle bir döşekte sevişirken Hı. bile diye geçer. E, ben çok büyük bir Metin Altıvok tabii hayranı yani Nazım, Metin Altıvok, Atilla İlhan falan ben büyük yer Hı. kaplıyor. Şiir ve edebiyat daha doğrusu işlerimde büyük yer kaplıyor. E, tiyatro ona keza. işte o öyle bir sergi ilk sergimdi. Ardından bin, 2015 yılında e, betona çiçek gömerek yaptığım duvar kağıdı işimi e, üretmeye başladım ve bunu e, aslında en yani hayalim şeydi bu, bunu da hiçbir yerde bahsetmedim ilk defa şu an aklıma geldi e, zincirli kuyuda hani ge, e, geçerken arabayla der ya her canlı bir görüntü tadacaktır diye evet, korkunç mezarlık. bir evet. e, hatırlatma evet. yani biliyoruz zaten bunu Tabii. ve niye evet. bunu okuyoruz her <gülüyor> gün gerek yok bunu hatırlatmanın daha zarif yolları olabileceğini ben ...inandım o naif yaşımla. Ee, ve mezarlıklar müdürlüğü... ...geçen gün buldum o maillerimi. Hatta bayağı mailleşmişim mezarlık müdürlüğüyle hmm. falan. hani Betona çiçek gömersek bakın renk solar ama... O izi baki kalır. Hmm. Hani... Çok Her güzel, canlı evet. tadar ölümü ama bakın falan diye. Tabii ki kimse bana böyle bir şey izin vermedi. Yani <gülüyor> mezarlıkları şey, döşememe onları. Ben de gittim Balat sokaklarında sokak yerleştirmeleri yaptım onlarla. Mahalleliden izin alıp. Ee, çok da şekerlerdi. Bütün mahalleli böyle bayağı bana hani çay kahve, yavrum, evladım bize emanet falan. Çok tatlı bir deneyimdi o. Ve 3 yıl kadar neredeyse kaldı o işler duvarlarda Balat'ta. Ee, onun ardından... 2016 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde Evi Ev Yeniden Kurmak diye bir sergi yaptım. 2015 e atladın. 15'te işte duvar kağıdı. Evet, 2016'da Aynen. ikinci kişisel 2000, sergi var. Evet. Ay, i̇kinci kişisel sergim Has, 2016. Hasan Bülent Kahraman Küratörlüğü'nde e, yapıldı o sergide. 300 metrekare bir alanda hem benim kendi yaşadığım e, atölyemde yaşıyordum o zamanlar. Oranın kapı, pencere işte ...indirebildiğim neyi varsa... ...hani evi açıkta bırakmadan... Hmm. ...ve aynı zamanda hani dışarıya atılan... ...hani bu çok şeyden... ...kentsel dönüşümden dolayı evler... ...bir gecede yıkılıp molozları... E, ...kaldırım kenarına yığılıyor ya... ...onları toplayıp onlardan yaptığım kolajlar ve yerleştirmelerle oluşan ayağımızın altında o beton çiçekler bu sefer duvarda değil ayağımızın altında e, öyle bir sergiydi ve 6 ay kaldı o tabi ilk başlarda e, canlı canlı çiçekler ve betonlarken 6. ayda tozun yani bayağı hademeler nefret ediyordu artık benden haklı <gülüyor> olarak çünkü hani toz duman halindeydi Şimdi. ama o sergi benim için çok büyük bir eşiktir hani kariyerimde bence e, hem Scale anlamında yani çok daha büyümüş olmak anlamında hem de şeyle izleyiciyle ilişki kurma açısından. Ardından 2018 yılında tabi atlamıyorum değil mi Sergi yok. Yok, yok evet. Yok, 2018 evet. yılında Mikseriyle. anneannemin gidişinin ardından bir, bir yıl kadar işte bu hani kim nereye gidiyor ölmek, sonsuzluk... Gölgeler falan gibi kavramla eşyayla birini anma, eşyaların tesellisi gibi kavramları anlamaya çalıştığım bir dönem yaşadım. Ve anneannemin evinden kalanlar diye mikserde bir sergi yaptım. Ee, o diğerinin aksine çok daha ufak ve tip top bir sergiydi. Özellikle de öyle olmasını istedim. Çünkü çok zor konu, yani çok kişisel <gülüyor> ve zor konuları, herkese de hani dokunan zor konuları öyle geniş alanlarda pek sergilemeyi doğru, yani doğru bulmuyorum daha intim alanlar bence evet. gerekiyor o de şeyi çok ilginçti yani orada ben annemin evinden objeler tabi koydum bir sürü e, mesela o serginin en büyük zorluğu bu arada şey de onu söylemek lazım hangi objeleri koymayacaksın yani eleme kısmı hani Hı -hı. E, o, orası yani elemek silmek daha zordu e, yapmak eyleminden ee, mesela benim jenerasyonumun anneannelerinin evleri hep aynıdır yani sizlerin annelerinizin evleri bunlar ee, işte ne bileyim bütün hani masaların rengi halının rengi işte lambanın konumu falan böyle her şey muazzam varaklı falan filan ee, böyle içeride hiç koku yok mesela geliyor benim yaşımındaki 25-28 yaşındaki insanlar o dönemde böyle Oh mis gibi kokuyor diyor mis gibi anneannem kokuyor <gülüyor> diyor haydi kokmuyor hiçbir şey orada yani hani <gülüyor> hiç kokuyor yok ve o eşyalar o kodluyor o şeyi Tabii. duyguyu ve anıyı ve eşyalar vasıtasıyla halen daha bir bağ kurmaya çalışıyoruz falan işte halı mesela çok bence önemliydi o sergide normalde halılar hep yerdedir ya bu sergide halıyı tavanda yerleştirdim böylelikle aslında biri öldüğünde o ölen artık hani son hani dede kalmadı diyelim herkes öldü ilk önce halılar rülo ediliyor ve tavana yani bir yerlere dolaplara böyle sıkıştırılıyor ya e şimdi bu aslında evin artık alt üst olduğunu kelimenin tam manasıyla e, onu bana hep çok hissettirmiştir hmm. ve bizlerin o sıkıştırdığı halılar ya da örtüler aslında kendi bence yüzleşmekten kaçındığımız duygular diye ben yani kendi of, adıma konuşayım muda. benim öyle en azından e, o sergi öyle çok kişisel ama aslında çok da genelde bir sergiydi çünkü herkes birini kaybediyor ve mutlaka bir şey bir kayıp yaşıyor Eda e bir şey soracağım. Ha, buyurun Aa, şimdi bu sergiye geliyor insanlar İlk açılışta herkesin elinde kadehler Kakala Hı -hı. kikiri ve gayet hoş Peki bu tarafını geçiyorum ben Ondan sonra gelenler insanlarla Eğer sen oralardaysan Bir takım bağlar kurmaya başlıyorsun evet. Aslında bu bağlar önemli Bunlarla Çok. enteresan hikayeler varsa Mesela onlardan böyle kısa anekdotlar Varsa onları dinleyelim mi Çünkü bu sefer gelenler Sergi açılışından sonra gelenler Benim için gerçek izleyiciler evet. Buraya vakit ayırıyor ve geliyor çünkü açılışa gelenler daha çok herkes herkesi görmeyle alakalı geliyor Pandemiyle değişti Allah'tan bu arada. Eskiden tamamen böyleydi. Şimdi evet. herkes yığılamadı. İşte hayır yani <gülüyor> <gülüyor> bu şimdi pandemiden dolayı yığılamıyorlar ya açılışlara. Evet, Mükemmel evet. oldu o yüzden çok ha, katılıyorum. Ama gene de böyle ben her evet. şeyi severim. Serginin ilk gününden sonra birkaç gün geçmiştir arada. Zaten ona vakit Hı -hı. ayırır her ve şey zaman ayırır. Var. Kafasına önüne koyar külahı ve o sergiye gelir. Birebir onunla ilişki kurmak isterler. Böyle... Bu ilişkilerden böyle anekdotlar var mı? Gelip de mesela yine... bununla ilgili sana soru soranlar... Özellikle hep oluyor yani atıyorum tamam, onlardan ağlayan, heyecanlanan, soru soran... Onlar benim için çok... yani. Hep var zaten öyle ama beni daha ilginç, e, şu an direkt aklıma ilk gelen siz bunu Peki. sorduğunuzda şey, çocukların reaksiyonları. Mesela böyle e, anneannemin evinden kalanlara mikserde bir, bir tur yapıyorlar. İki sergi vardı, bir ben vardı bir başka e, grup sergisi vardı. Bir, bir grup çocuk geziyorlar, bir tanesi gruptan kaçtı, geldi benimkinden kafayı uzatıyor, içeride de perdeler uçuyor <gülüyor> dedi. Hayal Olarak onu algıladı o içeride uçan perde. Ve gitti arkadaşına bak bak bak görüyor musun? Bak bak bak orada ben görüyorum sen görüyor musun? Bir şey görüyor orada. Sonra bu şey arkadaşı... aynı bir şey yaratıyor orada. Ben de izliyorum çocuğu ne yapıyor diye. Çok ve e, arkadaşı ya deli misin? sen bırak ya falan diye. Bunlar bir 11 yaşında falanlar Gitti bu çocuk içeri girdi ben duyuyorum. Şimdi, tövbe tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Böyle ya kendi kendine dolandı içeride ve bir şey hissetti ne hissetti bilmiyorum ama benim için bu çok ilginç bir andı mesela çünkü. Evet. Ne, belki de hakikaten bir şey gördü olabilir yani ya bir da enerji. şey de çok ilginç şimdi bu e, eserlere dokunmamak gerekiyor ya içinde söylüyorum evet. bunu. E, mesela Kadir Has'ta sonuç e, sonuçta orada bir duran bir müze ya da galeri görevlisi yok. Herkes girip çıkabiliyor. Hı. O tozlu camlar pencereler benim topladığım bir gün bir gittim birinin üzerinde alçakça da bir pencere yani 70 santim belki var yerden Simbi yüksekliği. E, çöp adam çizmişler parmaklarıyla Ay, bunu bir çocuk Hı. yapmış dünyalara bedel yani benim için bu e, an yani bunun bir diğeri örneği aslında şey de var yani e, Balat'taki o benim duvar kağıdı işimde bir tane sokağın e, sokağa dönerken işte bütün oraya ben o duvara koymuşum şekliyle. Ardından bir iki yıl geçti hep böyle geziyorum ben bu du duvarları ara ara hani ne ne duvarlar hepsi mu? zaten bu dokument neydi yani dokumentasyon ha tabi tabii. tabii yani o o yaşamıştı öyleydi böyle oldu evet. böyleydi şöyle oldu fotoğraflarım çok var çünkü o dokumente etmeden orada benim işim Yok ki hani akşamında yıkabilirler o işin. Ben ağzım açık e, bir şey diyemem doğru. Yani hiç o, onu bilerek zaten koyuyorsun. Bunu Amerikalılar yapıyor. Before <gülüyor> after. Ha, tam evet, before afteri after var evet. yani. Bir sürü before after var hadden yani çok afterlı Ama şey e, bir gittim bir tane binanın önüne, binayı komple pembeye boyamışlar. Pembeye boyarken binayı benim işlerimi de pembeye boyamışlar. <gülüyor> Ve yani o işler spatula koysan arkasına çıkabiliyor böyle. Ciddi arkasına vuruyorsun, o düşer o yere. Ona oraya ait olarak görmüşen görmüş, yani yerleşmiş yani. dünyalara bedel. Ben böyle gibi. anları evet, daha çok, çok hatırlıyorum. Güzel. Hani e, bunlar evet, benim için evet. çok kıymetli. Çok Şeyler yurt dışına gidiyorsun mesela e, müzeyi geziyorsun. Bir bakıyorsun ki ilkokul çocukları ve ilkokuldan da küçük Hı. çocuklar, evet. anaokul çocukları. Yer yere oturmuş. Ve dolayısıyla ben burada da sergilerin çocuklar tarafından evet. gezdirilmesine taraftarım. Tabii ki çok Bizim kıymetli bir şey. Bizim yaptığımız program gibi. Evet. Birinin kulağına kan fil evet hı hı. doğru aynen. şeyde de oldu ya Arc de Triomphe'un önünde Jean-Claude'un e, hani giydirdiler ya Arc evet, de evet, evet. Hep önünde grup grup çocuk Çocuklar fotoğrafları. Evet. O yani özellikle Fransızlar o yani. şeyi iyi beceriyor. Evet. O adam doğayı biliyorsun paketliyor. Evet tabii tabii evet, dünyanın aynen. yani ephemeral. <gülüyor> çok, çok yaratıcı evet. Evet devam edeceğiz bir parça arası vakti geldi. Evet. Ella Kesya Benjamin ve Jazz Me Horn'dan dinleyelim. Central Park West dinleyelim.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 İzlediğiniz için Dinleyicileri sevgili Eda Soylu'yu bu akşamki misafirimiz Atilla Aygün'in parçaları seçti ve bütün organizasyonu yaptı. Ama bugün çay ve kek içirtiyor bize. Ben Ahmet görse ben dahkem kesiyorum. Lezzetli kek için de Edaya ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, annesine de teşekkür ediyoruz Eda'yı getirdiği için. Aynı. Şimdi 2013 mezuniyet. Sonra 2014-2015 sergiler En son sergi 2018'de kaldık Peki bütün bunları yapıyorsun Bunların ortak dili nedir? Ne yapıyorsun bu sergilerde ki? Ee, İzleyiciyle nasıl bir bağlantı kuruluyorun? Sorusu geliyor evet. Topu ortaladım size doğru <gülüyor> Aldım şu an e, Ortak e, Yaklaşım bence aidiyet kavramı yani hepsinde bir ait olma e, arzusu ve arayışı var. E, bunun da yolu benim açımdan yerleştirme yapmaktan geçiyor. Yani yerleştirme sanatı, installation yani enstelasyon. Ben pek onu enstelasyon demeyi sevmiyorum. Şimdi burada aslında bir fark var. Ha. Senin yaptığın yerleştirme sanatı işin sanat tarafı. Bir de bize yerleştirenler var yukarıda. O ayrı Buradan bahsetmiyoruz yani kimse karıştırmasındır. <gülüyor> evet benim kendi şahsen yaptığım yerleştirme sanatında daha naif bir yerden geliyorum ben. <gülüyor> ee, şey bu şeyden bahsedeyim ilk önce bir kere biraz etimolojik olarak bunu bir açalım bence. Şimdi enselasyon deniyor yerleştirme sanatına, installation'ın aslında Fransızca sınırlaraktan evet. ee, Ve asla Exacto yani tam <gülüyor> olarak Ve şey değil asla Türkçe değil bu ee, Ve şimdi bu böyle olunca e, Aslında Yanlış algılanıyor ve yanlış yapılıyor Yani bugün bir e, Enselasyon Yaptım dediğinde sen Ensele etmek diye bir fiilin yok Oysa yerleştirme Hı. yapıyorum dediğinde Yani yerleştirme yapmakla Yerleştirme sanatı e, Birbirini dolduran fiil ve isim öğeleri oluyor. Böylelikle bir şeyin yerleşmiş olmasını arıyorsun. Kavramsal farklılık var ikisi arasında galiba. Ee... Şöyle dil olarak yani bugün Türkiye'de enselasyon yapıyorum diyen kişilerin çoğu enselasyon yapmıyor. yapmıyor. Onlar heykel yapıyorlar. Bugün bir mesela bu su bardağını buradan alıp çimin üzerine koymakla tuvalete koymak arasında aslında hiçbir fark yok. Çünkü o bir heykel tırnak içinde. Ama o bir yerleştirme olsaydı eğer ben tuvalete göre ayrı yerleştirme bahçeye evet. göre ayrı yerleştirme yapıyor olmak durumunda kalırını yani Buna ışık, mekan, ses, koku... Her şey dahil olmak üzere. Evet. Ee, be, benim odaklandığım evet. şey aslında tam olarak böyle bir yaklaşım biçimi. Ee, ait olmanın yolunu yer etmekten geçtiğine inanıyorum ve pratiğimi de bunun üzerine odaklıyorum. Hmm. Ve bu, bu lafı, her şeyde geçiyor. Bu lafı yazalım biz köşeye, bir <gülüyor> daha tekrar <eder> <gülüyor> Ait de? etmenin, ay ne dedim acaba şimdi? Ait olmanın. Şu... Ait, ait, bulmanın, ait olmanın yolu yer etmekten geçiyor. Çok güzel söz. Evet. Hakikaten yani yer, yer söz, evet. çok e, Ve bu bir tek hani sanat için Geçerli değil. bence hani şiirde Edebiyatta da geçerli İnsan ilişkileri birine aşık oluyorsun Yer, ede, yer edersen orada hani, hmm. Yer etmekle güzel, aidiyet evet. yani Bu algı da öyle mesela Algıları değiştirmek e, Zihinde yer, yer Hani bunlar hep her şey yer ilişkili ya ilintili. Tabii ki. Biraz o, o yüzden pratiği hani ben hiç ressamım diye ortalıkta gezmedim hiçbir zaman çünkü öyle bir iddiam da yok. E, yerleştirme sanatçısı oldum inanıyorum. E, çünkü her şey hepimiz aslında bunu yapıyoruz. Evet. Hani işte bütün sergilerimde bu bağlamda birleşiyor. Evet. Bunlar hep böyle bir zincir halinde birbirini takip eden şeyler, kavramlar evet. ve sergiler öyle geliyor. Öyle geliyor. Geldi geldi geldi, 2019'a geldik. Evet. Peki 2019'dan önce ben bir şey soracağım. Hı. Bu ilk serginle son sergin arası yani son sergin derken 2018'i senin anlatmış olduğum sergilerden bahsediyorum. Hı hı. Bir sanatında bir farklılık görüyor musun? Yani 2013'teki sergimde ah ya işte şöyle değil de böyle yapsaydım diye böyle bir geçmişe retrospektif bir bakış um, oluyor mu sana Şöyle da? bugün oluyor o gün olmuyordu çünkü evet. 2013 ve 18 benim için bir dönem 5 yıllık 19 ve şu ana kadar olan bir başka dönem, dönem. E, 2013 10 e, 18 arası daha benim karan yani bunu hani şey, kaba tabiriyle söylüyorum karanlıktan beslendiğim hı hı. E, bir dönem hani mesela Acı, ...ne kadar acı çekersem o kadar daha başarılı olurum... ...ya da ne kadar e, acıyı anlatırsam o kadar daha çok karşı tarafa geçer... ...hani daha zor temalardan bahsedeyim... ...bunu bilerek tabii ki yapmıyorum... ...hani bugünkü ben Eda olarak dönüp baktığımda bunu daha rahat görebiliyorum... ...oysa şimdi mesela son birkaç yıldır ki sergilerimde görüyorum ki... ...ya da yap, üretim biçimlerimde... E, ...mesela 10 yıldır resim yapmıyordum... ...resim yapmaya başladım tekrardan... E, İlla her şeyin e, kap karanlık ve kop koyu olması gerekmiyor anlatılmaya değer olması için. E, hmm. çok daha farklı bir yani yine karanlık bir şeyden bahsedebiliyor. Mesela şey gibi hani bunu konuşuruz zaten bugün de hani şu anki e, mesela Sergimi metnini düzeltiyorum ben. Düzelttim geçen haftalarda. O zamanlarda gezi olaylarından bahsetmişim 2014 yılında. Ee, bu vahşeti anlatan diye cümle kuruyorum. Bugün ben onu bu olayı anlatan diye hmm. yazıyorum. Aradaki fark bu. Anlatabiliyor evet, muyum? Daha anladım. nötr alandan. Evet. Ee, bu tip o. ifadeler çok önemli. Bunlarla çünkü besleniyoruz. Evet. Düşünsenize. Yönlendiren ifadeler, evet, yönlendiren ifadeler. Yani heykele ucube diyen bu memlekette insanlarla yaşıyoruz. <gülüyor> Ve bunlar büyük kitlelere hitap ediyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu cümleleri ne kadar pozitif, ne kadar yapıcı kullanırsak biz, bu sanatla olan insanların ilişkisi o kadar daha fazla olacak diye... Düşünüyorum ben. Evet yani siyah beyazlığı azaltmak aslında yaptığım evet. fark Doğru. o yani. Benim 2013 on, e, 18 aram daha siyah beyaz yani kendim de yaşantımı da siyah beyazdım kişisel yaşantımda. E, bu sanatıma her şey otoporter niteliğinde zaten otomatikman yansıyor. Şimdi artık daha gri'nin e, tonları arasında oynadığım bir yerdeyim hem hayatımda hem sanatımda. Bu nasıl siyah beyaz olur Atilla gözlerin içi parlıyor. <gülüyor> Öyle. Yeşil evet. gözlerinin içi parlıyor <gülüyor> kadar. Evet sanat. <gülüyor> tarafı başka. Biz o zaman 2018 sergisinde kesmekte doğru bir şey yapmışız. E, Çünkü 2013-2018 ayrı bir dönem evet. diyorsun. Hı hı. O, evet. Benim yaratım sürecimde. Sonra, Sonra 2019. 2019. Evet. Barın. Barın Han. Barın Han. Evet. evet. Ya Barın Han benim için çok muazzam bir deneyimdi. Bir kere o Han'ın tekrardan e, dünyaya gelmesi, canlanması. Buradan Tevfik e, Barın'a evet. da bir selam. Evet. <gülüyor> aynen. Söyleyelim. Yani aynen. Ben de torunlarına çok yakın arkadaşım ikisi de. Evet. Eee e emirde bu yani bu Hasan e selam söyle ona. Hemen söyledim şey Te Tevfik abi'yi de <gülüyor> alacağız programa. İkna etmeye çalışıyorum. Dinliyorsa ee, bakalım. Bence gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne onun adı? bu yani bence burada en, en önemli almamız gereken kişi Emin Bey. Yani Emin Barı'nın e oluşturduğu bir ...dünyanın üzerinde konuşlanmak çok acayip bir deneyim oldu bizler için. Onların her perşembe yaptığı buluşmaların... ...mesela ilkini benim söyleşimle yaptık bir röportaj niteliğinde. Bir perşembe günü buluştuk. Yıllardır yapılmıyormuş. Bu beni çok mutlu etti mesela. Orada yaralı anlar diye bir işimi gösterdim. Bir 15 fotoğraftan oluşan. Tabii bir sürü farklı sanatçı vardı her katta. Kolektif de bir işti. Beni çok mutlu etti o sergi. Çünkü geçmişe gelecek arasında bir köprü niteliğinde evet, durduk orada. Bir evet, o bağlamda evet. çok önemliydi ve şimdi hep zaten Emirle de Evrile de hayalini bunun kurardık o zamanlarda da ve şimdi aldı başını yürüyor yani orası ve evet, evet, bu şekilde evet, devam evet, ediyor. Aynen. Bu çok kıymetli bir şey böyle yerlerin korunması. Mutlaka yani o kadar eksikliğini hissettiğimiz Hı -hı. şeyler ki bunlar gerçekten barın ailesine buradan evet. teşekkürlerimizi sunmak kalıyor bize özel işler yapıyorlar. Atilla şöyle bir şey var biliyor musun? Bizi yönetenler şu anda hep bizim geçmişte bağlarımızı, köprülerimizi koparıyorlar. Hmm. Eşice, Dolayısıyla evet. mesela o şu anda Atatürk Kültür Merkezi yapıldı yeniden. Bence çok yanlış bir şeydi. O Atatürk Kültür Merkezi kalmalıydı. Çünkü onlarca sene bu insanlar... ...kültürel faaliyetlerini nerede yaptılar diye bir şey kalmalıydı, bir eser kalmalıydı. Ne yazık ki babasının yaptığı projeyi oğlu yıktı, yeniden yaptı. Ee, ne yazık ki diyorum. Çünkü geçmişe dair bağlar hepsi kopmuş vaziyette. Onun için bu bağın ailesinin bu geçmişle köprüleri koparmadan bu işin devamını sağlaması çok önemli bence ama zaten evet, doğru. en e, bence ya yani benim de işlerimde her sergimde de hatta özellikle eğildiğim bir konu hafıza e, sorunsalı ya da kavramı. Evet. hani bilmiyorum artık ne demem gerekiyor Diyor, çok doğru e, toplumsal bellek e, bireysel yani bireysel hafsa toplumsal hafıza ve bunun ilişkisi ve bunun olmayışı ve bunun hani çabası ne tutunmaya çalışmak korumaya toplumsal hafıza'nın korumasının bireye düşme durumu hiç hoşuma gitmeyen bir durum mesela niye ben ben kendimkini zar zor korumaya çalışıyorum ya ben neden toplumun Hı. tarihini ben, ben tarihçi değilim benim bir, e, öyle bir, şey, misyonum, öyle bir misyonum yok, yok. öyle ki. bir eğitimim yok e, ve şeyi ne onun adı bir yakın özellikle yakın tarihi bir, benim bildiğim tarihi korumak neden bana düşüyor ben bundan hoşlanmıyorum mesela hoşlanma sen yani. de çok iyi yapıyorsun ya, ya, yapıyorum ama hani hem sonuçta hem de <gülüyor> bir kadın sanatçı olarak çok iyi yapıyorsun evet, yani... o zaman bir kadından gelsin Evet. <gülüyor> ne gelsin ee, Gipsy Woman gelsin bizim jenerasyon Crystal Waters versiyonunu iyi hatırlayacaktır ama biz tabi caz versiyonunu çalacağız bu akşam Tom Mish'ten dinliyoruz Gipsy Woman.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 Tekrar iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Eda Soylu ile sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. 2013-2018 arası sergiler dedik. Eda o kendi sanat hayatında birinci dönem belki adlandırabileceğimiz bir döneme denk geldiğini, 2019 ve sonrası daha farklı bir yaratım süreci başladığından bahsetti. Biz de 2019 barın Han'daki yaralı anlardan bahsettik ama çok içeriğinden ve yani oradaki mesajlardan fazla bahsedemedik İstersen Eda sen oradan gir ve büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki onu da geçen hafta sonu açılan 2021 sergisi ne bağlanısı bahsedeceksin Şöyle başlayayım bence. Şimdi 2013 yılında ben e, çadırlar yakıldığı gün mezun oldum aslında. Amerika'daydım o gün. Bayağı ağlayazırlığa ve hani cübbemde direngezi yazarak falan o zamanki yaşımla e, mezun oldum. Üç gün sonra Türkiye'ye döndüm. Ve burada tabii ki geldiğim ortam çok belli yani hani hiç nahoş. Çok zor bir e, dönemdi bence o. E, ve o dönemde işte hani bir şekilde hani ben de elimden gelen yapmaya çalışıyordum ne bileyim sığiyelerde orada burada falan ya da sokaklarda ama e, şöyle bir e, şey oldu ben 30 kilogram kadar gaz kapsülü arta kalanını toplamış oldum e, elime böyle bunlar geçti hırdavatçılardan e, ve bu 30 kilo kadar gaz kapsülü e, nüt Toplayıp atölyeme getirdiğimde ...ama gazsız ya yani. kullanılmış gaz kapsülü yani atıyorlar arta kalan tamam. yani hani aslında buluntu obje found objects hmm. yani hani ki şey de bence çok ilginç bunu da geçen hafta fark ettim ben bu sergiyi hazırlarken ben aslında hep buluntu objelerle çalışıyorum ya yani anneannemde de ev evet, yeniden doğru. kurmakta da hani bu da bunlar da buluntu obje yani bildiğimiz found objectle çalışıyorum hep ee, bence bu bağlamda da işlerimin bir bütünlüğü var ama e, bu Gaz kapsüllerine artık kalanlar yani artık bir zarar vermeyecek olsa bile onlar fiziksel olarak birine manen o dönemde hani zarar veriyordu insanlar Tabii bu yüzden ki. içeri giriyordu yani çok zor, bence çok zor dönemlerdi o ve ben de baya 650 tane falan vardı. Hani şimdi cengaver cengaver bağırıyoruz sokaklarda ve e, o zaman hani çok cesuruz ve okey ama <gülüyor> atölyene geliyorsun ve korkuyorsun. Ne yapacağımı ben şaşırdım o korkuyla açıkçası ve e, bununla baş etmenin yolunu bunu kabul etmekten geçtiğine ...karar verip o zaman ''Korktum'' adlı bir proje oluşturdum. Bu projenin içinde birkaç farklı iş var. Bunlardan bir tanesi, gözetim direkt sırayla anlatayım daha rahat anlaşılır ne olduğu gözetim başarısız diye bir fotoğraf serisi. Ee, her e, Türk genci gibi ben ya da işte burada yaşayan o gezi denemleyen genç gibi ben de o gaz kapsüllerinin içine çiçek koyup su koyup hani onu bir orada ne yapıyor onu görmeye çalıştım. Ama o kadar çok atölyeme giren çıkan oluyordu ki bir yerden sonra paranoya geldi. Ya dedim bunlar beni Hepsi arkadaşlarım bu arada o insanların yani kötü insanlar kimse ki. değil ama o zamanın o duygusu çok, bugün çok komik geliyor ama hakikaten Doğru. o paranoyayla ben bütün orada bir işte 20 tane falan gaz kapsülü vardı çiçekli onların üzerine örttüm. Ve unutmuşum bir geri açtım bir ay iki ay sonra bunlar Caravaggio'nun e, meyve sepeti gibi <gülüyor> çürümüş ve benim yüzümden onlar orada o çürüyor yani ben, ben orada korktum. Korktuğum için onlar o hale geliyor ve Bunları fotoğrafladım Çünkü bence Zaten hayatın bu gerçeği bizim, ha, Bu bizim halimizi çok özetliyen bir şey yani benim halimi çok özetliyordu Hepimizin halimi yani, özetliyordu evet, yani Ben kendi adıma konuşayım ee, Bunun akabinde e, Çiçekli gaz kapsülleri diye Floral gas capsules daha İngilizce adını daha çok seviyorum Ben bunun e, Kapsüllerin üzerine Hindistan'dan edindiğim kumaşları diktiğim bir e, Bir işler yaptım ve onları da vitrin gibi e, çok nasıl diyeyim sığ alanların üzerlerine koydum. Böylelikle atölyeme biri, çünkü her şey atölyemde benim. Bugün biri benim atölyeme gelse atıyorum polis geldi bunları gördü. E, bunlar rengarenk Hı. kimse artık onlardan şüphelenmiyor. Hani e, bir... ...tehlike arz etmiyorlar evet, o anlamda tabii. benim için. yani Hep bir saklama eylemi böyle böyle başlıyor. İlk önce örterek başladı. Başlıyor, evet. Ondan sonra dikerek devam etti. Şimdi o şey de ilginç yani... ...Hindistan'da ölüm komomöre edilen bir kavram... ...onurlandırılan bir kavram... ...bizde ölüm yani çat diye öldürüyor. Ekmek alıyorsun ölüyorsun... ...hani çukura düşüp ölüyorsun <gülüyor> falan gibi evet. bir halde yaşadığımız için... ...o ilk kontrastın altına çok rahat saklandılar onlar yani gidip ben emin önden almak istemedim evet, okumaşları. Hindistan'dan doğru, gelmesi evet, benim için bir önem bir taşıyordu yani Tabii. o manada. E, bunların ardından e, bugünkü sergim olan yetişkinler için oyun bloklarını e, üretmeye başladım. Bu yetişkinler için oyun blokları bir 350 tane bloktan oluşan 8 kilo bunlar 20'ye 20'ye 20, 20 bloklar renkli bloklar beton e, bir nasılayım Yerleştirme serisi ve bunların fotoğrafları da var. Bunlar rengarenkler ve bunların yaklaşık yarısının içinde falan gaz kapsülleri e, gizli. Hani bu mimarinin yine şey vardır ya, betonu hafiflettirmek için e, içine köpük koyarlar. E, hepsinin içinde o köpük şeyden var. o yüzden 8 kilo zaten evet. daha ağır olurdu. O köpüğün içinde işte bazıların içine ben bunları böyle kefen gibi beyaz bir şeyin içine koyup orada muhafaza ettim. Yani öyle bir muhafaza ettim ki bugün bir müze kurulsa yakın tarihi hani yakın tarihimizi analım hmm. hakikat hmm. bir şey daha doğru bir şekilde, şekilde analım deseler. Onun içinden ben onu çıkarıp versem tertemiz. Hani alın buyurun Peki bir şey soracağım şu anda o küplerin içinde bunlar gözüküyor mu? Hayır içinde ne işte gözüküyor Gözü zaten gözüküyor. her şey saklama tamam. odaklı. Kefen Bu serginin bir sonraki stepi var o zaman. Kırmak. Evet. Onu belki bu zamanda zaten yapıyor olacağımızı düşünüyorum. Yani Bazılarının evet tabii. Yani bir, bir iki tane kırarız herhalde bu bu ay yani Aralık bitmeden şeyde çünkü bu önemli bir şey yani belki de içinden çıkmayan yani belki e tabii, de boş olanı kıracağız. Şey. Ee, ama burada neden yetişkinler için oyun blokları daha doğrusu yetişkinler kim onu bir sormak lazım hazır bu sergiye gelmişken. Bir yetişkin olmak istemeyenler var. Ben mesela hiç istemiyorum. Evet, çünkü ben benim mevzimde yetişkin olan kişi ölümle oynamayı kendine hak görmüş Kişi, ölümle oynayan, e, işte ne bileyim gaz kapsülü atan, bomba atan, e, baskıla, baskı uygulayan, yakan yıkan kimseler, hükümetler, yetişkin ve onlar bu şekilde bizle alelade bir şekilde o gaz kapsüllerini, yani 2013 e, Haziran'da ben çok net hatırlıyorum o haberleri okuduğumu, 2016'ya kadar dayanması gereken 3 yıllık gaz kapsülü stoğunu 3 günde bitirdiler. Biliyor ve, musun Hiroşima'ya? Atom bombasını atan sonra da intihar etti. ...bu işlerin başı var, sonu, sonu var. var. Tabii, tabii yani... yani <gülüyor> ...keser döner sap döner gibi bir şey ya oldu aynen, ama... Öyle, evet. ...yani şey ve... Ee, ...tabii aslında şimdi bütün işler... ...çok ilintili böyle daldan dala atlamak da... ...istemiyorum ama... Ee, ...bu yakın mesafeden bu kapsüller... ...atıldığında ağaca çarpıyor... ...kaldırıma çarpıyor, yani. insanlara çarpıyor ve... Ee, ...o kapsüllerin o yarattığı... ...hasarı işte Yaralı Anlar sergisinde... ...Barınan'da hani oradan geldi evet, bütün bu... Evet. ...muhabbeti. Ee, orada... Görebildik. Bunlar neden benim için çok önemliydi? Çünkü bir kapsülün aldığı şekil, ezilip bükülmeler ve ben o kapsülleri ilk gördüğüm günden beri onları bir insan figüründe, formunda görüyordum. Çünkü hakikaten böyle sefil ve ezik bir halleri vardı, eziklenmiş bir halleri vardı. Çok da acı görünüyorlardı bence. Bu e, kapsülleri beyaza boyayıp kat kat, kat kat zımparalayıp onları Mükemmel yumuşaklıkta balerin gibi görünecek hallere büründürdüm. Böylelikle onların üzerlerindeki en ufak hasar bile hani heykeldeki en temel şey nedir? Işıkla gölge. Hani, evet, evet. Onunla sen heykeli okursun doğru mu değil mi? E, o şekilde bütün bu yapılan... Şiddetin yani şiddet anını okuyorsun o kapsülün üzerinden. Şimdi o bir insana yani o, o hale geliyorsa insan ne hale geliyor, ağaç, hayvan ne hale geliyor? geliyor ee, bunları düşünmek lazım diye düşünüyorum ben. İşte bu. E Eda bu anlattığından <gülüyor> şuraya gittim. Ben de aydınlatma işiyle uğraşıyorum. Aa, dolayısıyla tamamiyle bir heykelin, bir görselin algılanması, ışıkla alakalı bir şey. Şimdi bu serginde aydınlatmasını çok merak ediyorum senin. Bunun küratörü kim bilmiyorum ama. Yok küratör yok bu günü biz yaptık Siz yaptınız galeri. Sonra da peki aydınlatmanın... nasıl olduğunu geleceğim göreceğim. Bir, bir gelin vallahi bence benim içmesinde. <gülüyor> evet. Valla sindi evet, yani. Çünkü evet, bütün evet. algıyı oluşturan tabi e, ışık çok Aydın önemli. Çok önemli. o küplerin siyah beyazı dolu boş dengeleri nasıl. Evet. Bunlara, çünkü şimdi söyleyince böyle hepsini beyaza boyadım şeylerin kapçınları şeyler. daha önceki halinden ha, bahsediyorum. Orada da ışık çok önemli. Çok evet, evet, önemli. Tabii. Ben. Tabii. A, Mehmet'in bir sergisine gitmiştim. Kapıda şey yazıyordu. Ben taşı oymuyorum. Işığı uyuyorum yazıyordu. Evet. Ya, o heykel e, sergisini e, aydınlatan, aydınlatma tasarımını yapanlar bu işi biraz bilmiyorlardı. Bir heykeli dört taraftan aydınlatmışlar. Hmm, olmaz öyle. <gülüyor> evet. Heykelin üzerinde koyu ton, açık ton, gölgesi falan hiçbir şey kalmayınca şey evet. heykeller çok... E, Gariban çok yani. taş olmuştu, taş olmuştu, heyker olmaktan ibaret. Bu çok önemli. Evet, <gülüyor> evet. Ya bu anlattığın fikirler falan evet. beni bile heyecanlandırdı şu anda. Yani <gülüyor> hep beraber atölyeye gidiyoruz evet. burada. Hep beraber atölyeye gidip gitmeden bir parça verelim. Verelim. Peki. Yani biliyorsun hayatımız sokaklarda geçiyor. Geçiyor. Evet. Michael Stephenson ve Alexander Cluffy'den gelsin. On the street where you live. and walk down the street before but the pavement always stayed beneath my feet before all at once am i several stories high knowing Men pour out of every door No, it's just on laflayacağız dinleyicilere ben Ahmet Görse Atilla Aygin'in bu akşamki misafirimiz Eda Soylu hoş geldin Eda bir daha hoş demeyeceğim bulduk. artık ben de hoş bulduk. her <gülüyor> seferine diyorum ve düşüyorum ona Aa, keyifli bir program yapıyoruz ama sadece Türklere mahsus bilmiyorum bizde biraz hafıza kaybı fazladır Aa, hemen çabuk unuturuz Doğru, evet. Hatta şöyle bir kavram da vardır 5 Beş dakikada Beşiktaş diye bizde Çünkü geçmiş çabucak unutulur Bugüne kadar yapılan Toplumun hafıza kaybı Unutulduğu bir yerde Sen bu hafıza kaybını unutul, at, Tekrar hatırlatmak Tekrar gündeme getirmek canını için Ve canlı tutmak için, Hı -hı. Tutmak için. Bravo Atilla. Aa, Çok büyük çabalar sarf ediyorsun evet, Bu bayağı çaba sarf ediyorum. Şu an düşündüm de bir hakikaten evet, evet. Yani... Ve, bu, ve bu kıymetli bir şey aslında herkes çok iyi dinlesin burayı. Hafıza kaybını nasıl ayakta tutmak gerekiyor? Senden dinliyoruz. Yani şöyle, e, ben de hani bu işi çok iyi bildiğimden değil de kendim elimden geldiğince bir kere birey olarak bir e, birey olarak kendimi yakından okumaya çalışıyorum. Aslında en büyük yaptığım şey bu. Ve mesela korktuğumu kabul etmem bile. ...ve korktuğumu unutmamam bile... ...bunla bun, başlıyor yani benim bu... ...kendi hafızamı yitirtmiyorum orada... ...ve burada bu konuda tek olduğumu düşünmüyorum. Yüzleşmek Korkan. bir yerde yüzleşmek çok önemli. Yani, yüzleşmek yani evet. E, tam İngilizce'deki acknowledge etmek kelimesi yani yüzleşmek hakikaten e, benimsemek yani kendi tarihini benimsemek, olmamış gibi davranmamak çünkü çok fazla e, de çok palimpsestik bir yerde yaşıyoruz. Bütün e, ardı ardına e, kötü ve negatif konotasyonlu olaylar hep yaşadık, hep yaşıyoruz. Şu 2013'ten 2017'ye bile baktığımızda hani patlamak Açlayan bombalar, gezi, darbe, bunlar kolay şeyler değil yani ben çok kısa sürede bak bu coğrafyanın evet, kaderinde deneyimde, yaşam biçiminde de böyledir. Evet. Ya ama şey bile yani do doğru öyle, haklısınız ama onu hani öyle kabullenmek şey gibi geliyor bana. On biliyorum ben mesela yaş olarak yaşadım. Tabi evet. yani burada babam senelerce hapishlerde kaldı. Hı. 12 Eylül böyle bir şey. Bunlar Hı -hı. hiç unutulan şeyler değil. Ama senin dediğinde şöyle bir şey vardı. Ama o zaman sosyal medya yoktu. Şimdi bu devirde evet. sosyal medya var. Bugün sen 12 Eylül'de götürülen birine o kayıplara karışan... O cumartesi anneleri bin yıldır tabii, orada tabii. çırpınıp duruyorlar. Bu insanların elinde Instagram olsaydı belki... ...oğlumu arıyorum diye 3 günde belki cesedine ulaşırdı. Hani bambaşka iki konu şeyden bahsediyoruz Hı -hı. yani... O, çok trajik bütün onlar evet. yaşananlar ama burada şimdi elimizde bir e, iletişim aracı olarak sosyal medya var ve her şey göz önünde yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor hani şey değil hani kimse de utanıp bir geri basayım mi? arlanma utanma yok, falan yok. yok hani ar yok ar yoksun hayatlar yaşıyoruz bana bu çok acayip geliyor ee, ve bu e, hafızanın bu yani şeyi ışığa tutsak şimdi palimpsest nedir? Palimpsest bir parşömen kağıdı. Üzerine yazılıyor yazılıyor sütlü solüsyonla siliniyor, <gülüyor> Tekrar yazılıyor ve ışığa tutulduğunda bütün ilk yazıdan bu yazıyı her şey okunuyor. Biz bu son 10 yılımızı bir, bir tek hani hiç çok geri gitmiyorum. Evet. Işığa tutsak o ışığı da nereden bulacağız onu da bilmiyorum da hani tuttuk diyelim. Neler göreceğiz ya da göremeyeceğiz ve görmeyi Yedireceğiz mi kendimize? kendimize Ona emin var. değilim yani, hakikaten. Arzu etmediğimiz ne kadar çok şey açıklayacak. Evet. evet ve evet. şimdi bunlar hepimiz de böyle e, yani sonuçta benim terapiste gitmeyen, anksiyetesi olmayan arkadaşım yok. Buna kendim dahil. Şimdi bizler ne bileyim bir komik gelecek belki ama darbe gecesi ben e, siber sonik uçaklardan dolayı uyurken mesela koltuktan yere atlıyor olmam. Ben böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Hani niye böyle şeyler yaşıyorum? Sonra bunu yaşadığımı unutuyorum. Çünkü Beşiktaş'ta adam doğmuşla geçerken bombayla ölüyor. Evet. Bilmemler geçerken bilmemler patlıyor. Ondan sonra kadınlar işte daha bugün konuştuk. Satırla sonra, kılıç, kılıç Kılıcıydan... samuray kılıcıyla kesiliyor. E şimdi o kadar çok şey oluyor ki yani çok negatif gelmek istemiyorum kulağa ama e, bunlarla eğer yüzleşmezsek ya bunlara karşı içimizde bir... E, Onları bar barındıracak yer bulmazsak biz kendimiz barınamayız. Bundan ürküyorum. Yani ben kendi adıma en azından evet. onu yapmaya çalışıyorum. Benim bu barınma yolum ve e, başa çıkma yolum aslında bu işlerle oluyor. Biraz. Barınma, ezilme, bastırılma, <gülüyor> sosyal içerik projeleri. <gülüyor> evet. Çok önemli. Evet. Aa, bunu mutlaka birilerinin yapması lazım. Bu farkındalığın biraz kardelen çiçeklerinin hı. kafalarını kaldırması lazım. Hı hı. Evet. evet. Ee, bunlar oldukça zenginleşeceğiz. Tabii. Bunlar oldukça kendimizle yüzleşeceğiz. Bunlar oldukça belki de Ermeni problemi hemen çözülecek. Hı. Bütün bu davalar bu yapılanları kabul etmemekten dolayı. Evet. O, ee, o yüzleşme çok olduğu aramıyorum. an evet herhalde bir aydınlanma gelecek herkesin. Yani dizilerden de tutmuyoruz. Mesela Ermeni Problemi e, falan. Yani burada şimdi e, dün gece kulüp adlı diziyi evet. bitirdim. Gayet de güzeldi. Hı -hı. Hani oyunculuklar muhteşem. Senaryo bence biraz sıkıştırılmış ama güzel. Ve arkadaşlarımla konuşurken diyoruz ki yani ikinci sezon gelir mi? Gelir gelir çünkü daha alt yedi elde anlatacak. Yani oradan umuyoruz. Hani daha oraya anlatacak. Yani o var elimizde malzeme var elimizde. O kadar acı ki bu. Yani Çok, ben hatırla sevgiliden öyle bir geçer zamankiden çemberimle Gülay'a'dan öğrendiğimiz bir tarihle yürüyoruz. E, yani doğru, bunu, evet, maalesef, bize bunu evet. okulda öğretmiyorlar ki. Aa, ben onu da bilmiyorum çünkü sekiz senedir televizyon seyretmiyorum. Yok bunlar ondan da eski, <gülüyor> eski ama yine de <gülüyor> yani. <gülüyor> Onları da bilmiyorlar şu <gülüyor> Aynen. demek. Evet enteresan bir, bir dönemden geçiyoruz inşallah. Daha aydınlık günler gelecek. O zaman bir dönüş yapalım. Yapalım. Bir, bir, bir, evet. Ya, Üzümüze <gülüyor> dönelim. Ya bu... <gülüyor> En sevdiğim e, aletlerden bir tanesi de bastır biliyor musun? Kontur sesi çok iyileştiricidir. İyi gelir. Ta insanın içine işler. Bir dönelim ona bakalım. Bakalım. Back to base. Espen Erik Santrio'dan gelsin. Çok önemli bir parça bu dinleyin içinize sindirin. Sevgili Laflıcağız dinleyicileri Eda Soylu e, ile gerçekleştirdiğimiz program devam ediyor. Eğitim dedik sergiler dedik. E, biraz da Eda'nın hobilerinden söz edelim istiyoruz. E, enteresan işte tiyatro şiir e, birazcık onlardan bahsetsene bize. Tabii ki yani benim için e, en temelde galiba şiir geliyor. Gerçekten hani günlük yaşantımda da mesela bakıyorum günüme. ...günümün ya oku, şiir okuyorum... ...ya da dinliyorum Spotify'dan... ...hani özellikle... At ...ben genelde aynı şeyleri dinlerim... ...hani öyle bir çok geniş bir vizyonum yoktur o anlamda... Ee, ...yıllardır aynı şeyleri dinlerim... ...bunların başına Nazım geliyor... ...Asaf geliyor... Ee, ...ne bileyim Atil İlhan'ı çok seviyorum... ...yani gerçi özellikle son yıllarda iyice Atil İlhan... ...ben de daha farklı bir yere geldi... ...Metin Altuğuk, Didem Madak... ...yani mütemadiyen bunları... E Okuyorum ya da yolumu kaybettiğimde yolumu bulmak için okuyorum ya yani beni çok merkezime döndüren şey şiir hatta hayatımın en böyle e, kakafoni dolu ve kötü dönemlerinin ortak yanı şiir okumayı o dönemlik bırakmış olmam hani onu yapınca e, anlıyorum ki ben ha, yanlış bir yolda <gülüyor> gidiyorum oluyor. Ee, tabii şiir edebiyatla beraber geliyor. Çok kitap okuyorum normalde de. Hani tabii bu ara yoğunluktan pek okuyamadım da genelde. Ee, çok okurum, kitaplarımı çok severim. Kitaplarımı vermekten de hiç haz etmem. <gülüyor> ee, çünkü geri gelmiyor sonra yani doğrudur, onlar. Evet, o yüzden haz etmiyorum. Ee, bir de içlerine çok yazardım eskiden. Hmm. Şimdi artık yazmamaya çalışıyorum. Çünkü yazınca ya da altını çizince... Zihinle okuyorsun gibi geliyor ama yazmadan ve sadece okuyarak okuduğunda kalple okuyorsun. ve akılda kaldığı kadar. okey onu da ben hani ben. başım gözüm evet. üstüne modundayım. E zaten edebiyat şiir. ...dediğinde zaten sanat var... O, ...o taraf zaten cepte... ...tiyatro otomatikman geliyor... ...yani ben yazı yazan da bir insanım... Ee, ...şimdi soracaktım cevabı gel evet. ...soramadan... <gülüyor> ...yazıyor <musun> diyecektim... <gülüyor> ...yazıyorum yazıyorum ve... E, ...yani her zaman yazardım... ...şiir yazıyor musun? ...şiir yazmıyorum ama böyle... Düz, ...bayağı düz yazı yazıyorum... ...yani bunlara daha öykü diyecek... ...ya da roman diyecek kadar çok yazmadım... ...ama o yolda giden bir durumum var... ...öyle bir plan ee, var yani... ...var öyle bir plan... ...hatta ya. Özen Yula e, vardır... ...o da benim e, hem çok çok sevdiğim bir insan... ...hem de hocam... E, ...Özen'in işte son pandemi zamanı... ...bayağı bir, bir yıl kadar online hep derslerine katıldım... ...hani artık senaryo yazarlığına kadar... ...hani o derslere kadar gittik... ...nasıl yazılır falan diye... ...ben bunları özellikle şeyden ötürü aldım benim için her şey bir bütün. Yani ben bir e, sanat eseri yaptığımda tırnak içinde yani bir iş yap, ürettiğimde bir proje e, bunun metni, kelimesi bunu başkaları yapsın ben istemiyorum. Her şeyin hikaye her şey benden çıkıyor Kısam. ve o yüzden de deli oluyorum. Mesela röportaj veriyoruz. Adam gidiyor röportajı kendi kelimesine göre kısaltıyor. Ve o benim cümlem değil. ...hani ne haddine falan... ...böyle şeylerden Doğru. hiç haz etmiyorum. Ee, o yüzden programda da yapacağız. Şimdi... <gülüyor> yarısını seslendireceğiz. E, e, e. Seslendireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama şey... E, ...ve böyle... ...o yüzden mesela... ...daha iyi nasıl ben işimi aktarırım, daha o nötr alana girmek bu arada o derslerle oldu benim için. Eskiden çok yönlendirici, işte bir vahşet demek ya da bir, bir hikaye yazıyorsun mesela... ...bir katili anlatacağım veya bir tecavüzcü Allah'ın belası adam diye anlatmak var. İşte kırmızı kazaklı adam öyle bir hareket yapar ki o zaten Allah'ın belası olur evet. durumu var ya. Heh, orayı ben o özenden öğrendim, ne yalan söyleyeyim, öyle yazabilmeyi. Bu benim çok e, dağırcımı çok genişletti. Yani okurken de bir dizi izlerken de hani direkt artık senaryo dinliyorum ben. Aslında hani. yerleşim yaparken de bu hı hı. aynı şey geçerli. Hı hı. Şimdi Çok oraya cool. bir düşündüm bir anda hızlı bir şey yaptım. Öyle. O da öyle. Yani öyle bir şey ortaya sunuyorsun ki onu izleyici onun ne hı hı. senin söylemek istediğini yerine koyuyor. Evet. Ne kadar iyi yerine koyabiliyorsa sen o kadar iyi bu işi başarıyorsun. Yani empoze etmemeyi ve sadece olmayı yani. hani orada aidiyet duygusu evet, şeklinde yani hani e, olmayı geçen e, yazı yoluyla öğrendim o yüzden benim için bunlar böyle çok elzem şeyler yani yazının varlığı edebiyatın şiirin varlığı e, yani müzik de mesela çok önemli evet ama müzik o kadar e, yani besleyen bir kavram ama e, bir şiir kadar tutunduğum bir ya da muhtaç olduğum bir <gülüyor> kavram değil o anlamda e, böyle şey nasıl diyeyim yani Poetik, ol, poetik olma eylem benim için çok önemli Hem yaş kendi yaşantımı yani Kek yaparken de ne bileyim işte evde Ev temizlerken de ya da ne bileyim Biriyle buluşurken de her şeyde Ha bu hep olabiliyorum anlamına gelmiyor Bu arada bende tabi ki, ki Çok kabalaştığım anlar elbette ki oluyor Ama ideal dünyada Poeziya önemli yani Tabii hani... Çok doğru Peki Yok. bundan saydık Başka bilmediğim hobi var mı? Bisiklete biner miydi? Bilmiyorum bisiklete binmeyi desem şimdi. Üç tekerlekli bisiklet alacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, araba ve bisiklet bende araçlar yok. Araçlar yok. <gülüyor> <gülüyor> araçlar yok. E, ama şey e, dikiş dikmeyi çok seviyorum. Yani goblen yapmayı çok seviyorum. Terapi. Evet. Evet. Gibi bir çeşit terapi tabii. Geliyor. E, başka neler yapmayı? Spor yapmayı çok seviyorum. Yani yoga, pilates, yürüyüş öyle şeyler hep hayatımda var. Böyle nefes pratikleri falan var. Yani hobi şimdi, zaten de. Hani. <gülüyor> bu saydıklarına şöyle bir genel tablo içinde baktığım zaman bisiklete binmekten o kadar hoşlanmıyorum. Araba hobim değil dediğin zaman. Diğer bütün saydıkların hepsinin içinde beyin ve düşünsel işlevlerin araba bastığı hobiler var. Et bisiklete tabii. binmek o kadar büyük beyin istemiyor. Zaten ne kadar beyinsiz varsa araba kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, Tabii herkesin ehliyeti var bu arada. Hem de var bu arada ama evet. işte tercih etmiyoruz. <gülüyor> bu tercihleri farklı yönlerden yapmış olman beni çok etkiledi. Yani canım ya. aklımı oraya gide. harcamak istemiyorum. Evet. Gerçekten evet. istemiyorum. İki kuruş şeyim var, tabii canım tabii. var. B ama... Büyük bir enerji. Evet. Şey kaybı yani doğru. Evet yani. Aa, peki o zaman bir... Zaten havalarda soğudu biliyorsun. Evet. E, New York'ta sonbaharla başladık. Şimdi evet. de e, Patlişe Barber'dan bir parça dinleyelim. Ne dinleyelim Ahmet? Evet. E, Oton Lewis gelsin. Gelsin. Farklı bir Oton Lewis. Evet. Keyifli versin. Bu plan kapağında da nefis bir gün doğumu var galiba. Evet. Doğru. Böyle bir tane de deniz feneriyle birlikte. Evet. Parçayı dinlerken bence araştırın kapağını da bakın nasıl diye. Evet. Diyor. Güzel, hoş bir parça. The falling leaves drift by my window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hair. I used to hold Since you went away The days grow long And soon I hear Old winter's song But I miss you most of all My darling, when autumn leaves start to fall. Tekrar iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Eda Soylu'yla gerçekleştirdiğimiz programın maalesef yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama sevgili Eda'dan bir şiir almadan da hmm. gitmek istemiyoruz. Çünkü o kadar güzel anlattık şiir hobisini. Bir, bize bir iki dize okursa. Valla aslında şeyden okumak istiyorum. En sevdiğim şiiri düşündüm direkt bu şiir konuşurken de e, galiba en sevdiğime dönüp dolaşıp hem okuduğum hem dinlediğim şiir Kaptan 1, 2, 3, 4, 5 Atilla İlihan'ın böyle 5 bölümlük bir şiiri var. Bu hatta Spotify'da da var. 5 ayrı e, Hani şiir, müzik niteliğinde. Çok tavsiye ederim yani onu. E, orada şeyden mesela şey falan diyor. Böyle yalnızlıktan da kurtulup yalnız kalmak isterim Hani falan diyor Yahut Şeyimi çok seviyorum Hep de kullanıyorum hatta o lafı Hani sen kendine yetmiyorsun Hiç kimse sana yetmiyor Birini bitirmeden aklımın öteki yolculukta Bu çok önemli Mesela iş yaparken ben bunu düşünüyorum Bu böyle olmamayı hani Birini bitirmeden aklım çok öteki yolculukta olabiliyor Çünkü benim Ama size buradan birazcık bir iki bölüm okuyacağım direkt Şimdi hemen Okuyorum hmm, Buldum Geceleri benim için dua etmelisiniz Seni hatırladıkça bir kadeh Armanyak içerim Armanyak demek 25 damla gözyaşı demekmiş. Demek her akşam 25 damla gözyaşı içerim. Senin dağlardan ve sarhoşlardan korktuğunu bilirim. Ben sarhoş olduğum zaman korkmuyorsun, hiç korkmuyorsun. Gözlüklerim kırılmasın diye sakladığını bilirim. Kalbim bakır bir mangır gibi boynuma asılmış. Ondan kurtulmak için sürgünlere gitmeye razıyım. Nehir gemilerinde muçoluk etmeye, ölmeye. Seni terk etmeye razıyım parasız pulsuz çekip gitmeye. Kur'an'daki bütün belalara, tevrat, Tevrat'taki bütün belalara, İbranice öğrenmeye razıyım Hapis yatmaya Kalbim yüzünden mademki ellerimi parçaladım Kalemimi kırdım Hayatımı çiğnedim ağladım Mademki en büyük düşmanım kalbim benim kendimin Onu inkar ediyorum Kalbimi inkar ediyorum Geceleri benim için dua etmelisiniz Üçüncü paralelde eski bir dünya gibi batacağım Malga şalkı birkaç yüzyıl hikayemi anlatacak Sonra şöyle devam ediyor bu şiir Diyor ki Bir dakika hemen iniyorum O kadar uzun bir şiir ki sen avucunda bir lokma rüzgar tutuyordun. Bu rüzgar için şairliğimi, hazırlığımı kaybettim. Bunları ben çok seviyorum. Sen benim şiirlerimi okudukça ağlayacaksın. Kaldırımlara senin resmini çizerdim. Herkes seni çiğnerdi. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Çünkü tam da ben kendimi anlattığımı hissediyorum burayı. Ben ki yaşadıklarımı büyük dinler gibi yaşıyorum. Bence bu çok önemli bir şeyi... ...büyük dinler hmm. gibi yaşamak... ...o kadar inanmak... ...sonra da şöyle bitiriyor... ...bana ancak sabahları telefon edebilirsiniz. Çok güzel evet. ağzına sağlık. Öyle bir, bir şiir. Şahane. Hatta bazen şiir okurken bir şeyler söyledi... ...onları da şiirden zannetti. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel okudu ki evet. Şaka bir tarafa harikaydı. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tabii, evet. yüreğine sağlık. <gülüyor> evet. Ee, şimdi birazcık da müzikten bahsedelim. Çünkü biz hani dinleyiciler biliyor soru aralarında parça aralarında kendi aramızda konuşurken konuklarımızdan bir iki tiyo kapmaya çalışıyoruz. Sen programın başında bir ara Elif Çağlar'dan bahsettin ve onun bir sahne tasarımı doğru anladıysan aslında arkasında bir arka iş, iş diyebilirim iş daha evet. daha doğru. Birazcık ondan bahseder misin bize? Ya bu yaz Red Bull bana ulaştı. Onların bünyesinde Elif Çağlar'ın konserleri oluyordu. Alaçatı daha böyle şey yerlerde ufak ve canım canım evet. yerlerde hani kocaman olmayan. Onun arkasına Elif'in e, Elif işini ve yani Elif'in müziğini ve Elif'i anlatacak nitelikte bir iş rica ettiler benden. Ee, geldiğinde fark ettim havalanmış gelmişti. <gülüyor> Çok havalandım <gülüyor> bu arada ondan. ondan sonra şey ne onadı ee, ve biz tabii pandemi koşulları o dönem yangınlar da vardı evet, epey evet. falan bir buluş. Yani bir araya gelemedik zoom'dan bir araya geldik ve orada aslında benim de hep çalışma pratiğim mesela koleksiyonerlerime de şey şeklinde ilerliyor. Hani biri benden bir iş istiyor. Genelde ben onu otoporterin telinde yapıyorum. Bunun içinde o insanın her şeyin dinlemem gerekiyor. Yani kaçta kalkardan, ne yere, ne sever, ne içer. Ee, ne yapıyor bu insan F anlamak için ki satır aralarını yakalayabileyim ancak öyle yerleşebiliyorum biz sana sormadık kaçta kalkarsın ne yersin ne yersin <gülüyor> şimdi onlar gelecek birazdan <gülüyor> geç aklına gel ben sonra bu gece burada kalayım daha kolay olur. şey ve Elif'le de o kadar detaylı aslında hiç böyle oturup da e, Caz ve şey konuşmadık çok fazla yani biz Elif'i konuştuk onun yaklaşımlarını konuştuk onunla benimkilerin ne kadar aslında paralelde yürüdüğünü gördük ortak noktalarımızı bulduk ve ben Elif'te bazı bir kelime ve bir vokabüler oluşturdum kendime bunlardan en önemlisi bir tekrar eylemiydi ve doğaçlama eylemiydi şimdi cazda yapılan doğaçlama yine çok bilmeden bunu söylüyorum pek haddime değil belki ama e, böyle alelade gelebiliyor bazen insanlar hani aman bu da şimdi attırıverdi bir şey gibi hmm. olabiliyor oysa onun arkasındaki Elif'in özellikle yaptığı doğaçlamaların ki çok şey yapıyor matematiğinin ve e, nasıl diyeyim kapsamının ne kadar geniş olduğunu ve önemli olduğunu ama o kadar onu içselleştirmiş ve natürel ki Atıveriyor ortaya o doğaçlamayı ve biz onu izleyici hani sanki böyle a bu da şimdi bunu diye verdi gibi. gibi. Duyuyoruz ama yani orada çok mühim e, bir... Ki. Yani bu aslında mütevazı olmakla da el ele giden bir Doğru. kavram. Orada onun o hani işte obsesyon tabii çok önemli. E ben de az obsesif obsesi bir insan <gülüyor> değilim yani. Böyle çok e, keyifli bir süreç yaşadık. Sonra Alçatı'da hakikaten şeyde pardon Urla'da e, konser yaptı. Ve e, orada sahnede de beraber anlattık. Aynen size böyle anlattığım gibi insanlara orada işi yani Elif'i ve işini anlattım. Sonra böyle çok şeker bir şekilde bundan sonra beraber yapalım biz bu işi falan olduk. Hani. Çok tatlıydı. Çünkü çok otoportresel nitelikte. Ee, yani çünkü ben de onun onun bildiği matematik notalarla müzikle benimki renkle. Ben renk matematiğini yani renk teorisini çok önemli buluyorum. O konuda aldığım dersler hep benim en e, nasıl diyeyim pratiğimi temellendirdiğim dersler. Ve o rengin matematiği rengin teorisi zaten eee ...ben oradan matematik giriyorum... ...o oradan matematik giriyor... ...ortaya zaten bir birleşim çıkıyor gibi oldu... ...çok güzel... ...yani... ...biz de öyle elif çağları... ...seviyoruz... ...severesin... ...selam olsun burada elif çağlar... ...çalmaya çalışıyoruz... ...peki Eda ne yer? Patatesin her türlüsünü yer... ...kızartır, fırınlar, haşlar... Ben hayal kırıklığını uğratma... ...güzel şeyler söyle... ...Eda ne yer balık yer. İşte bak bu çok güzel. güzel evet. Hı, balık aynı. sever. Rakipçi. sever mi bak o olmasa ölmem yani. Daha aynı bir akı olmasa. Ben hardiyahsız yaşayamam. Evet. Ah şekerim. O <gülüyor> adamlar vardır. Hı. değil Mesela ilk defa gördüğü bir hardalı ben hardansız yaşayamam <gülüyor> asla falan gibi böyle toplumda insanlar içinde böyle. O da bir var olmak için. Mi? Evet. On da Allah herattım onun için. da. Aynen öyle. Evet. Bu <gülüyor> insanların genelde böyle. Bir pip olur o. Pipo çok önemlidir. Tabi, duruşları. Tabi, Tabi duruş. bir duruşları. bir duruş. Önemli bir aksesuar. O el devamlı bir pipoda böyle asla hafirsiz yaşayamazlar. yapmazlar. <gülüyor> evet, biz bir parça arası girelim. E, "Blame It On My Youth" ve "Meditation" diyelim bir potpourri niteliğinde. Evet, Ketchyrt'tan gelsin. Dinliyoruz. ...çok güzel bir sohbet ettik Eda'yla. Az konuştuğumuz... ...şeyler üzerine çok konuştuk. Daha çok... ...herkesin beynini... ...gençlerin beynine biraz böyle... ...ışık tutacak, kulaklarına su kaçıracak... ...konulara girdik. Kar suyu kaçsın herkese. Bütün bunları... ...yaparken... ...Eda'nın bir de... kendine ayırdığı özel vakitler var herhalde. Onların neler olduğunu öğrenelim ondan sonra buradan yola çıkarak gençlere neler söylemek istediğini öğrenelim özel vakit böyle hani mesela şey gibi mi ne yapıyorum babında mı evet valla kendime çok iyi bakıyorum ve buna mesai harcıyorum o yüzden hani özel vakitimde ne yapıyorum Hınlar. gerçekten bunu hani e, yogası nefesi belli başlı öğretileri kadim öğretiler e, bak hiç boş bir şey beklemiyordum hep dolu şeyler geldi Yo boş şeyler de ne bileyim işte kek börek yapmayın, bunlar da boş değil, hiçbir şey bo Boy, hiçbir ne yapıyorum şey mesela diyorsun. mütemadiyen ha, yaptığım en bence e, mütemadi şey her Allah'ın günü e, son hava bükücü avatar var ya bir de Koran'ın efsanesi Last Airbender hmm. Avatar ve şey Legend of Korra. yani bu yıl yedi sekiz kere ikisini de izledim hmm. yani en baştan benim okuldan öğrenciler yapmıştı onu hmm. ve benim en sevdiğim şeydir her gün ben onu en az bir saat izliyorum. O benim me time'ım. Mesela ben çok gerginken dört saat izliyorum. Çünkü ezbere biliyorum Hı. ve o bana çok büyük bir öğreti veriyor aslında. Onun altta yani hani Paris'teki o Arc de giden öğrencilerden bahsettik ya şimdi ben da onu izleyen bir çocuk olmayı isterdim. Ee, çünkü evet, orada evet. öğrendiğin arkadaşlık, meditasyon, e, özgüven, mütevazilik, hani başarı kavramı evet. e, falan çok böyle bir güzel. bütünlük muhteşem bir yani bugün evet. inanın sırf o yüzden doğrasım geliyor yani hani başka hiçbir sebepten değil. Sırf o çocuğa onu izletebileyim İzlete. diye, beraber izleyeyim Güzel. diye yani. Onun dışında öyle bir şey <gülüyor> olabileceğini yakın zamanda düşünmüyorum da. Yani olsa çok tatlı olurdu sırf Avatar için. Böyle o, o çok bende var. En çok zaman hakikaten böyle şeyler öyle çok bir atraksiyonlu ultra sosyal bir hayatım yok yani şey anlamında hani gittin içtin gezdin falan. Bu işi en çok herhalde Nur Soylu sevinecek. Doğurmam avatar için? Tabii, <gülüyor> Tabii o tek başına olan bir eylem değil biliyorsunuz. O yüzden <gülüyor> orası bir... Hani. Bir gün gelir o da olur. O da olur. <gülüyor> Peki şimdi bu gençler... ...okulu bitiriyorlar. Hı -hı. Bitirdikleri gün... ...ertesi gün ne yapacaklarını biliyorlar. Kafası kesik tavuk gibi dolaşıyorlar diyorum ben hep. Kötü bir tabir belki. Kafası kesik tavuk gibi biraz dolaşmak öyle. ama... Biraz öyle. Biraz öyle. Aa, buradan gençlere fısıldayacağımız hmm. böyle çok Ş şöyle. detay bilgiler var mı? Detay Kafaların bilgi bakılacak. bence şu var e bence 20, yani 23 ve 30 arası en önemli eylem kendini tanıma ve bilme kendini çok bilen güzel. evreni biliyor net bilgi yani bunun başka bir ötesi yok ya da onun yolunu açıyor en azından ve sen özelsin o yüzden özel olduğunu anımsayarak hareket etmelisin. Diğerleri gibi olmak, bundan kastım illa hani Ayşe maviye boyuyor, ben de maviye boyuyorum gibi değil. Herkes mühendislik okuyor, o kim ben de mühendislik çünkü para varmış ama kafan basmıyor diyelim o kadar, onlar kadar. E sen avaraj bir insan oluyorsun o manada. E geri kalıyorsun. Doğru. Sen kendi yanın atıyorum senin direkt şarkı söylemekse onu yap. İnan çok daha iyi olursun. Şey yap. Yani hani eee kendi Parlaycan alanı bence işte kendini bilmek bu, buradan Çok önemli, geçiyor evet. ve mesela sanat öğrencileri ya da sanat mezunu insanlar özelinde söyleyecek olursam da e, el, ellerinde bir iş birikintisi olmadan aslında hiçbir yere yani bir tane işle ortaya çıkıp oradan tutunmaya çalışmak diğerlerinin yönlendirmesinden dolayı diğerinden kastım yetişkinler. Yani ne, evet, işte ne bileyim küratördür, galericidir falan savrulmak eylemi çok mümkün oluyor mümkün ve olursunuz. o çok tehlikeli. Yani birazcık ne bileyim bir yıl iki yıl hakikaten üretip kapanıp demlenip ardından ortaya çıkarmak ve e, net bir şekilde bir daha ortaya çıkmak bence daha sağlıklı. Ve hayır demeyi bilmek çok önemli. Çok yani e, çünkü böyle yaş 23, 24, 25 olunca benim de başıma çokça geldi. Hani sanki biz muhtaçız ve onlar önümüz hani çok affedersiniz köpeğe kemik atar gibi bir tavır da olabiliyor Olur. yer yer ve buna e, düşmemek lazım. Çünkü yani sonuçta hani benim yaşım küçük diye bu beni değersiz kılmıyor. kılmıyor Hiçbirimizi ki. kılmıyor. E, yani bu şey gibi atıyorum sen bir iş yapıyorsun diyor ki galerici sen bunu kırmızında da yap böyle anlarda <gülüyor> iç, iç sesini duymak gerekiyor iç sesini hayır diyorsa bitti hani gerekiyorsa yalnız kal kimsen olmasın galericin olmasın bitti ya yani ben o duvar kağıdını duvarlara hani tam kaba tabirle tekrardan babamın hayrını asmadım ee, galerim yoktu sergileyecek alanım yoktu ee, sokaklar vardı <gülüyor> diye astım ya yani bugün Gerek görmüyorum öyle bir şey. E, o tabii. zaman gerek görüyordum. Hani yol bulunuyor ararsan ama özünden özünü görmek bilmek evet, sapmamak, korumak evet. falan gerekiyor. Aa, güzel. Tabii buradan bütün gençlere sesleniyoruz ama özellikle kız çocuklarına Hı. söylemek istediğim. Kızlar çok kıymetli biliyor musun? Çünkü geleceğin anneleri Hı. ve onlar yetiştirecekler çocukları. Onun için e, benim hep şeyimdir. Kız çocukları kıymetlimdir. Evet ve evet onun için de aslında tam da bu yüzden e, çok yönlü olmak çok önemli. Yani Dili öğren imkan yani imkan evet, olması evet. gerekmiyor artık öğrenmek. Tabii ki. Sen bugün gibi internette Tabii. herhangi bir yer, bir applicationdan bile öğrenebiliyorsun dilo çünkü hepsi iletişim aracı. Neden sanat yapıyoruz? İletişim kurmak için yani bir yeri bir aracısın sen burada. Ben şey değilim ki atıyorum en iyi sanatçı ya da en iyi bimler. Ben bir aracıyım. Ben, bir şey, ha, ben bir, şey bir şey aktarıyorum ha aynen. Ben bir şey aktarıyorum. Herkes yani. bir şey aktarıyor ve bu aslında aktarımının kapsamıyla alakalı bir durum bence. Bu yüzden de çok okumak. Çok hani tabii ki elbette ki gezmek ama okumak, idrak etmeye çalışmak, araştırmak falan, bunlar çok yönlü olmak çok önemli diye. Bir tek ressam oldum, resim yaptım. Bence bu devirde o geçerli değil. Olmuyor peki. artık evet, öyle bir şey. Evet, doğru. Valla çok güzel özetli de Eda. Gençler evet. buradan bir feyz alabilirlerse ne mutlu. Önce Mesela. kendi kendilerine ayakta durmayı öğrensinler. Ee, evet, doğru. ...ne yapıyoruz? Bu yeni sezonda biliyorsun Atilla. Evet. E... Eda biliyor musun? Biz yeni sezonda şöyle bir şey... Bana şarkı söyletmeyin de. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ee... Dans ettiriyoruz. <gülüyor> evet. Atilla <gülüyor> gelen konuklara şarkı söyletip... ...bana da dans ettiriyor. <gülüyor> yeni sezonda... ...bütün parçaları çaldıktan sonra... ...son parçayı... E, ...Türk cazcılara ayırdık. <gülüyor> Her seferinde... ...birinin buradan kulaklarını çınlatıyoruz. Evet. Kimden geliyor? Ee, Selim Gürcan'dan gelecek. Evet. Ee, çok karantina dönemlerini e, atlattık diye ümit ediyoruz ama e, Selim de herhalde bu döneme ithafen bir parça yapmış. Yenice bir parça. In In karantin. karantin diye. Evet. evet. Bu parçayla alakalı da 2021 yılında e, şehrin farklı yerlerinde bir video serisi yapmışlar. Öyle mi yok ben evet. onu bilmiyordum. Enteresan. Ben de böyle bir şey okudum. Ben güzel. sanki bunu biliyorum ya. Hmm, i̇lginç. İstanbul'da. Evet. evet. Evet. Ben bunu biliyorum. Hmm, biliyor Ve çok da güzel. Ee, enteresan. Güzel. Evet. Hoş çok sevindim şu an. Evet. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. E, teşekkür e çok çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Ayağına <gülüyor> sağlık. Ağzına ee, sağlık. İki varsın. Evet. Ee, keyifli bir program oldu. İki yapıyorsunuz. <gülüyor> Biz de herhalde kötü bir şey yapmıyoruz galiba. Evet, Biz ümit ediyoruz. yerlerde evet. çünkü şey olduğuna göre bizimle alakalı. Evet bir, bir adaylık. Adaylık göre, falan olduğuna evet, göre. Bugün o bizim haberimiz bitti. bile olmadan. Evet. evet. Herkese iyi akşamlar. İyi geceler. Haftaya i̇yi geceler. görüşmek üzere. Sev. Ben atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy laflayacağız.